akla karayı birbirinden ayırt edecek, küfürle tevhidi birbirinden ayırt edecek, hepimize anlayış versin. Allah Azze ve Celle cennete girmeyi, orada cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim konu, fitneler karşısında Müslümanın konumu ne olmalı? Fitne ortamında bir Müslüman nasıl davranmalı ve fitne ortamında İslam bize neyi emrediyor ve bir Müslüman bu fitne, kaos, kargaşa döneminde kendisini nasıl bunlardan çekip alabilir, bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah hepimize anlayış versin haktan, hukuktan, adaletten bizleri ayırmasın kardeşler. Biliyorsunuz önemli bir konu, güncel bir konu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra İslam ümmetinde birçok fitne, birçok fucur meydana geldi ki bugünümüze kadar katmerleşerek ne yaptı? Geldi. İşte burada bizlerin e, dinden gelen emir ve nehiler doğrultusunda nasıl hareket ederiz e, bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim. İlk olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bazı nasihatleri var. Biliyorsunuz kıyamet alametlerinin birinde hakla batılın birbirine karıştığı imanları sarsan fitnelerin ortaya çıkacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Hele hele bunların içinde öyle bir sakındırması var ki bizi öyle olacak ki diyor bir mümin sabahladığında mümin olacak, akşamladığında kafir olacak diyor. Veyahut kafir olarak sabahlayıp akşamı mümin olarak ne yapacak? akşamlayacak diyor ki bu fitnelerin en büyüğüdür kardeşlerim. Allah bizleri bunlardan Abi. korusun. Abi. Ee, her bir fitne ortaya çıktığı zaman mümin şöyle diyecek. İşte bu benim helakım. Yani ben helak oldum. Bir başka fitne ortaya çıktığında mümin yine aynısını diyecek. İşte bu benim helakım. Ve kıyamet kopana kadar İnsanların arasında fitne devam edecektir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bukhari Müslüm başta olmak üzere bu hadisi bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz kardeşler. Sahabelerden Allah kendisinden razı olsun. Huzeyfe bin Yeman fitneleri anlatan hadislerle özel olarak ilgilenip şöyle diyor bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a herkes gelir hayırdan sorardı. Yani şunu yapsak ne olur? Bunu yapsak ne olur? Ben ise diyor, başıma gelir korkusuyla ona senden sonra fitne olacak mı diye ne yaptım? Sordum demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Ben ise kendi başıma korkuyla şer hakkında sordum. Bizler fitnelerin çeşitli şekillerde ortaya çıktığı ve dalgalandığı bir çağdayız. Kardeşlerim öyle olmuş ki bizim zamanımız fitne dalgaları arka arkaya geliyor ve musibetler hep birbirini takip ediyor. Ortaya çıkan bu fitneler, gelişmeler, değişimler inançlarımızı, düşüncelerimizi ve ahlakımızı kirletiyor. İnsanlar bir fitneyi büyük buldukça arkasından daha büyük fitneler gelmeye başladı. Yakıcı şehvet fitneleri, internet fitnesi, saptırıcı şüphe fitneleri, özellikle ekollerin farklılığı sonucu ortaya çıkan, görüşlerin birbirleriyle çarpıştığı fitne ortamında yaşayan Müslümanlar haline geldik. Bugün bakın, Müslümanları bir araya getirin, anlaşmaları mümkün değil. Aynı kitap, aynı Resul, yani Kur'an ve Sünnet'e inanıyoruz diye Muhammed Ümmeti, Aynı Kıbrı'ya dönen vaziyette ama öyle ekol ve düşüncelerin fitnelerin peşine düşmüşler ki onları bir araya getirmek mümkün olmaz hale gelmiş. İşte bu zamanlar fitneleri sadece insanları alıp götürmüyor kardeşlerim. Bilakis onları düşünceleri ile birlikte sürükliyor. Daha önceleri narşizm diye bir ekol vardı bilir misiniz? Bencillik, egoistik diye. Narsizm. Hep kendi merkezli olma düşüncesi. İstanbul'u ne yapmıştır? Reddetmiştir. Ama bu Müslümanların benliğine, özüne ne yapmıştır? Girmiştir. Bakın daha önceki dersimizi hatırlayacak olursanız, kibir dersiydi. Hatırlıyor musunuz? Kibir nedir? Haktan geleni mi? Kibirli insan cennetin kokusunu dahi ne yapamaz, duyamaz. Ama maalesef bu duygular Müslümanlara ne yapmış? Nufuz etmiştir kardeşlerim. Allah bizleri affetsin. Allah hayırdan ayırmasın. Bizi de neslimizi de haktan, adaletten ayırmasın. Belki de düşünce ve fikir dalgaları Aleykümselamün Aleyküm. Bu çağın fitnelerin en belirgin özelliğidir. Bakın kardeşlerim öyle hale gelmişiz ki fitneler karşısında Müslümanlar aynı rüzgarın sağa sola savurduğu yaprak gibi e, dolanan hale düşmüş. Bir yaprağa rüzgar bir üfürüyor. Nereye düşüyor? Bu tarafa. Rüzgar üfürüyor bu tarafa düşüyor. Fitnelerin yıktığı kurbanlar da Müslümanlar da aynı hale birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin döküldüğünü düşünün. Öyle hale gelmiş ki bakın Selef alimlerinden bir tanesi Allah kendisinden razı olsun. Böyle bir zamanda diyor şehvetlerin tutuştuğu anda akılların ölmesinden sakın öldür. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Huzeyfe'nin hayır. dediği gibi fitnelerden sakının. Kimse onlara yönelmesin. Allah'a yemin olsun ki kim fitneye katılırsa serin gübreyi alıp götürdüğü gibi fitneler onu alır, götürür. Diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayır. Demek ki her kim fitneye yönelirse Aynen diyor Sel'in su yürüdüğünde gittiği yerde ne varsa önüne alıp ne yapıyor? Götürüyor. Her şeyi değersiz hale getiriyor. İşte fitneye katılanı da Sel nasıl götürüyorsa fitne de insanı öyle götürüyor. Bakın Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşlerim. İslam ümmetini Rabbine ve Peygamberine muhalefet eder, şeriatından uzaklaştırırsa Allah Azze ve Celle bütün ümmeti fitneye düşürmekle ne yapıyor? Tehdit ediyor. Diyor ki ayet-i kerimesinde, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden korkmazlar mı? Diyor Nur suresinin 63. ayetinde. Yani fitne geneldir. Yani şuraya Allah muhafaza bir fitne gelse, Şuraya gelen fitne sadece ona isabet etmiyor. Onun sözü, davranışı, hareketleri herkese ne yapıyor? Etkiler hale gelir. Sadece ona has değil yani o fitne. Fitne geneldir ve bütün ceza çeşitlerini de içine alır gelir. Aralarında öldürme, olayların yayılması, depremler, volkan patlamaları, zalim bir sultanın onlara musallat olması... Veya hastalığın yaygın olması, veya fakirliğin yayılması, geçim darlığı benzeri cezalar hepsi fitnenin nedir? Kapsamındadır. Ve fitne çıktığında herkesi içine alır. Yani seni ayırıp da onu ne yapmaz? Ayırt etmez. Kapsayıcıdır. Ve fitnelerin tehlikesi büyük, kötülüğü de o derece yaygındır kardeşlerim. Allah bizleri de, neslimizi de korusun. Ekinleri de, nesilleri de helak eder. Sadece insanları değil. Yaş kuru her şeyi içine alır. Akılları şaşkına çevirir. Kadınları dul, çocukları yetim bırakır. Gözyaşları sel olur, akar. İçine aldığı toplumlara belalar ve felaketler getirir. Yakıtı canlar ve mallar olan bir ateştir. Bu ateşi yakanların sonu da Allah korusun kötü bir son. Fitnelerin en büyüğü dinde olandır ki bu da nedir? İman ettikten sonra imanına nedir? Zulüm bulaştırmadır, şirktir. Kişi önünde çeşitli yollar ve buna benzer fitneler görür. Bu fitneler insanın vicdanını sarsmakla kalmaz. Ne kadar korunursa korunsun bütün hayatının Düzensiz olmasına yol açar. İnsan ne yapacağını bilemez hale gelir ve sonradan korkar. Bazıları öldürücü, ümitsiz bir hastalığa kapınır. Yani her şeyden ümidini keser hale getirir. Bazıları da kendilerini hayatın akışına bırakırlar. Yaşa yaşayabildiğin kadar. Aynı ayeti kerimede sizleri sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dalardık derler. Diyor. Şeytan bazı insanlarla oynar. Yanlış bir anlayış, yalan bir nakil, kötü bir amaç peşinden gidilen bir heva, basiretsizlik, kötü yönetim sonucu kendi üzerine vebal alır. Allah hepimize hayır versin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 217. ayetinde fitne adam öldürmekten daha büyüktür diyor. Belası daha büyüktür diyor. Evet. Bu nedenle dinimiz kardeşlerin fitne konusunda çok ayrı bir önem vermiş. Müslümanın önüne Rabbinin gazabına uğramadan fitneden çıkabilmesi için yolunu aydınlatıcı işaretler konmuştur. Rabbim bu işaretlere sallamlardan eylesin. Hasan-ı diyor ki Rahimahullah, fitne ortaya çıkmaya başlayınca her alim onu bilir. Ortadan kalktığında da her alim onu bilir diyor. Fitneler gürgüle ilahi ikazdır, mutlaka olur diyor. Evet. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ankebut Suresinin ikinci ayetinde ne diyor? siz iman ettikten sonra imtihan edilmeden cennete gireceğinizi mi Yani muhakkak iman ettim diyen insan ne yapacak? Denenecek, sınanacak ve türlü türlü imtihanlardan geçecek kardeşlerim. Bu Allah Azze ve Celle'nin yüce hikmetler gereği kulların başına gelecek fitneleri ne yapmıştır? Yazmıştır. Hatta birçok derste işlemişizdir. Ebu Bekir radiyallahu anh naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescitteyken bana diyor hatırlat da sana cennet hazinelerinden bir hazine öğreteyim. Diyor ve kapıya doğru yürüyor. Ey Allah'ın Resulü hem diyeceğini dedin hem de kapıya doğru gidiyorsun. Nerede olursan ol havle ve la kuvvete illa billah de diyor. Çünkü bu Allah'ın sana takdir etmiş olduğu 99 bela ve musibete nedir? Tefaret dedir. Yani karşı durur diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle kendi hikmeti gereği insanlara ne yapıyor? Deniyor. Birçok fitneyle birçok bela ve musibetle ne yapıyor? Deniyor. Ve en çok fitnenin, belanın, musibetin geldiği insanlar kimlerdir? Peygamberler. Ondan sonra sıklıklar, şehitler ve sırasıyla ne kadar imanın yüksek derecede, fitnede ne kadar öyle yağar. Hatta Müslüm'ün 144 no'lu rivayetini hatırlayacak olursanız, fitneler insanlara hasur çubukları gibi ne yapılır? Arz edilir diyor. Hangi kalp diyor bunu içerse, onun kalbine ne yapar? Siyah bir nokta olur. Düşünün şu tahsanaydı, ben beyazdı. Şu siyahları, yazıları birer fitne olarak ele alır. İşte bunlar ne yapıyor? Beyazın önünde birer engel oluyor. Hangi kalpte bunları reddederse ona da ne yapıyor? Beyaz bir nokta konulur, Yer ve gök durduğu müddetçe artık fitneler ona ne yapmaz? Zarar vermez oluyor. Ama fitneyi içen kalp aynı bir test değil. Şunun içini şöyle açalım. Şöyle dökünce ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. İşte fitneleri içen kalpte kazandığını ne yapar? Aynen böyle yok edersin. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Müslümanların safı fitneyle temizlenir biliyor musunuz? İnanan, küfreden, sadık olan, olmayan, hakikaten kardeş olan, olmayan, hep bu fitne ortamında tertemiz kalır. Aslında fitne, Müslümanların saflarını ortaya çıkarır. Evet. Davet sancağının altında samimi olan ve olmayan, menfaatçi olan ve olmayan herkes bulunur. Davet yolu zayıf kişiliği, sahte insanları her zaman reddeder kardeşlerim. Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye geldiğinde e, kim durdurdu onları? Abdülmuttalip bile ben dedi develerin malikiyim. Kabe'nin bir nedir? Rabb'i var dedi. Hiç kimse Kabe'nin önünde Ebrahim'in ordusunun karşısında ne yapamadı? Duramadı. Niye? Çünkü tevhid ehli insanlar yoktu. Saf, temiz insanlar. Allah'ın dinini savunan insanlar neydi? Yoktu. Hep şirk, bir şey bulaştıran insanlar vardı. Allah da onların cezasını ne yaptı? Kendisi ve? Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Menfaati gözetip hak ya da batıl olması kendisini ilgilendirmeyen dinarın dirhemin kulu kölesi olan fitne zamanında hepsi belli olur. Ortaya çıkar. Ve böyleleri ilke sahibi ve emanetleri yüklenecek kimseler de ne yapamaz? Olamaz kardeşlerim. Fitneler nefislerde gizli olanı doğru ortaya çıkarır. Çünkü doğru bir ortamda insanların denenmeden ne karakterde olduğunu, seninle yol arkadaşı yapıp yapmayacağını dahi yapamazsın? Bilemezsin. Nice insanlar vardır ki kardeşim dersin, yıllardır beraber olduğunu zannedersin, bir fitnede kaybolup gittiklerini görürsün. İşte fitne kardeş misin, değil misin? Bunun bile anlaşılır, temizler hali vardır. Böylece ümmet gücünü anlar, kuvvetini görür, onları bir kenara bırakır. İnsanlardan bir kısmının da fitnelerle kişiliği güçlenir, azmi artar. Öyle insanlar görürsün ki ne kadar zayıf insan dersin. Ama bir bakarsın ki o zayıf gördüğün insan hakikaten fitnelerin içinde... Yiğit bir er olarak ortaya çıkar ve onu kazanırsın. Daha büyük bir rol ve daha yüce bir görev için dayanıklılığı ne yapar? Artar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşlerim. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü olur. Allah bilir, siz bilmezsinizdir. Bakara 216'da. Fitneler sırasında dayanacakları sanılan nice insanlar sebat gösterememiş, sebat edemeyecekleri sanılan insanlarsa dayanıp sebat göstermiştir. İşte bunlar hep intihandan ortaya çıkan meselelerdir kardeşler. Ve fitneler aynı selin yokuştan aktığı gibi kendisine yönelenlere hızlıca akar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitneler olacak. O fitnelerde oturan kimse ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Ona yönelen kendini ondan çeviremez buyurmuştur. Yani uzak dur. Hiçbir şekilde fitneye şöyle kulak bile ne yapmayın? Vermeyin diyor. Verdi Bitti. Evet. Bu hadisi Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, o naklediyor. Duhar-ı Müslüm dini hiçbir şekilde bunu rivayet etmiştir. Yani kim fitneye yönelirse ve fitnenin önüne çıkarsa o kimse fitnenin ta içine düşer. Bu nedenle Müslüman olaya önceden hazırlanmak için fitnelere karşı koyabileceği çareleri aramak zorundadır. Kendini sapmalardan koruyacak bu çarelerden birisi de Müslüman'ın inanarak, okuyarak ve amel ederek Rabbinin kitabına, dinine yönelmesi, onu öğrenmesi, öğretmesi, okuması ve düşünmesidir. Şüphesiz ki kardeşlerim bu Kur'an, bu hidayet kaynağı kendisine sarılanı korur ve sebat etmesini sağlar. Çünkü bunda o kadar çok kısa vardır ki, Allah Azze ve Celle'nin insanlara hidayet kaynağı olarak gönderildiği bütün peygamberlerin hayatı var. Her peygamber gönderildiği kavimde hep fitnelerle, belalarla, musibetlerle ne yaptı? Boğuştu. Onların orada biler bize neyi var? Örnekleri var. Bu örnekleri okuyan bir Müslüman ne yapar? Korunur. Ve kendini fitne ehlinden, fitneciden her türlü şeyden de ne yapar? Soyutlar kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Hayır ehliyle beraber kalsın. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve betbah olmaz diyor Taha 123'te. Ve yine Rabbimiz Sübhanahu ve Teala de ki onu, Kur'an'ı iman edenlere tam bir sebat verme, Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Rabbim'den hak olarak indirdik diyor Nahl 102'de. Evet kardeşlerim, ümmetin başından fitneleri kaldıracak, sağlayacak bir silah vardır ki o da Allah yoluna sarılmaktır. Müslümanlar bu yolda eğitilmeli, ümmet Sadece la ilahe illallah bayrağı altında toplanmalı. Fitnelerden ancak Müslümanlar bu şekilde kurtulur. Ve fitnelerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyma genel ve özel, gizli ve açık inançla, amelle ilgili her dini konuda onun hükmüne başvurmakla Müslümanlar kurtulabilir. Bunun dışında bir kurtuluş yoktur kardeşlerim. İhlas ile elde edilen ilim ve takva şartlar kötüleşip yollar karışınca insanların üzerine fitneler çökünce yolu aydınlatır. Eğer bir insanda ihlas, takva yoksa ne kadar iman ettiğini söylerse söylesin en ufak bir fitnede veyahut fitnecinin bir sözünde veyahut da fitneciyle bir araya geldiğinde o insanı kesinlikle tanıyamaz. Kaybolup gitmiştir. Evet, Allah Azze ve Celle ölü iken imanla kendisini dirittiğimiz insanlar arasında ona hakkı batıldan ayırarak yürümesi için nur verdiğimiz kimse içinden çıkamayacağı karanlıklarda kalan kimse gibi midir diyor. Enam 122'de. Kul için Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur kardeşlerim. Ancak sebat verecek kimdir? O'dur her namazımızda Fatiha'nın içinde bir dua ediyoruz. Neydi o? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım diler. Sebat edilecek, yardım dinlecek tek yer nedir? Orasıdır. Onun dışında kim, nerede, ne yardım isterse, güç, kuvvet almaya kalkarsa, o kaybolmuştur. Fitnenin içindedir kardeşlerim. Sebat'ı Allah'tan başka, yardımı Allah'tan başka verecek yoktur. O olmasa Müslüman'ın bir ayağını kaldırıp diğerini koyması mümkün değildir. Hatta hadis-i şerifte ayakkabının tasması kopsa ne yap? Bunun tamirini Allah'tan istedir. Eğer o bir sebep bir vesile kılmasa sen onu tamir ne yaptıramazsın? Yapamazsın diyor. Evet. Bir an bile doğru da bir Müslüman <gülüyor> sebep edemez. Ve Müslüman dua ederek Allah'a sığınmalı ki dua da sebeplerin en önemlisidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dualarda bir tanesi ki en çok yaptığı dualardan bir tanesi Ey kalpler halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi de İslam'da ne yap? Amin ya Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sıkça ne yapmıştır bu dua etmiştir ve yine Ali sallallahu aleyhi ve fitnelerden çokça Allah'a sığınmış asabını da devamlı buna ne yapmıştır teşvik etmiştir görünen ve görünmeyen fitnelerden Allah'a sığının diye ümmetini devamlı ne yapmıştır uyarmıştır kardeşlerim yine kardeşlerim ibadet ve itaat nefsin ıslahı arınması sebatı sağlayan faktörlerden bir tanesidir. Rabbimiz diyor ki Sübhanahu ve Teala kendilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi elbette haklarında çok hayırlı ve daha bir sebat verici olurdu diyor Nisa 66'da. Elbette ki fayda verebilmesi için bir Müslümanın da kitabı Allah'ın istabını çokça ne yapması? Okuması gerekir ki fayda versin. Salih ameller de insanları fitnelerden korur ve onları ne yapar? Engeller. Bakın salih ameller Müslümanları ne yapar? daha hayırlı alanlara iter. Fitneler ortaya çıkınca Allahü Teala'nın ihsanıyla onları ne yapar? Kurtulmuş olur. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle diyor. Karanlık gecenin parçaları gibi fitneler gelmeden önce salih amellere koşun. Kişi fitnelerde mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar, dünyalık az bir şey için dinini satar. Yani salih ameli bırakırsa bir insan, azıcık bir çıkar uğruna tamamen dinin ne yapar? Satar ve kafir duruma düşerdir. Evet. Bunu İmam Müslüm Ebû nakletmiştir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun ki diyor siz malınızla canınızdan imtihan edileceksiniz diyor. Bakın Yusuf Aleyhisselam Allah Azze ve Celle onu ihlası sayesinde fitnelerden ne yapmıştır? Korumuştur. Dünyanın en güzel bir kadınıyla imtihan olacaksın. Bu imtihanı kazanacaksın. Zor bir olay. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın ihlası onu ne yapmıştır? Korumuştur. Yine asabi Keyf'e bakın. Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ver ve bize durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demiş. Allah'a sığınmışlar, Allah azze ve celle de onları kurtarmış ve ne yapmıştır? Himaye etmiştir. Evet. Allahu Teala'nın bizleri savunup fitnelerden ve tuzaklardan koruması ancak imanımız ve ibadetimiz ölçüsünde olur kardeşler. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah kuluna yeterli değil mi diyor? Rümer 36'da. Helefimiz bu konuda şöyle diyor, ibadet ölçüsünde yeterlilik vardır diyor. İbn-i diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin bu ayette, Allah iman edenleri muhafaza eder. Haç 38 kavli hakkında Allah subhanahu ve Taala'nın müminleri savunması, onların imanları ve imanlarının kemali Allah'ı zikretmeleri ölçüsünde olur diyor. Ne kadar amel, o kadar korumadır. Kimin imanı daha kamil ve zikri çoksa, Allah'ın onu koruması da o nispetle nedir? Çoktur. Kimin Allah'a meyli, ibadeti azsa, onun koruması da o kadar nedir? Azdır. Diyor. Yani imanı eksik olanın Allah tarafından korunması da nedir? Eksik. Evet. Peki fitneler karşısında İslam'ın tutumu nedir? Kardeşlerim şüphesiz ki İslam şeriatı saygın bir şeriattır. En değerli özelliği ise yaratılmışların Rabbinin koyduğu kurallara uyarak yeryüzünde yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve ona ortak koşulmamasıdır. İslam'ın hepsi hayırdır, hepsi nurdur, hepsi esenliktir. Hepsi mutluluktur. Allah nezdinde tek din vardır. O da nedir? İslam'dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetini inkar edenler bilmelidir ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Alimden 19. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden bu kabul edilmeyecektir, diyor Alimran 85'te. İslam dini Allah'ın adaleti ve şeriatıdır. Allah'ın bütün alem için adil olan şeriatıdır. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi insanlara ancak Allah'ın dinine ve Allah'ın boyasına girsinler diye müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rabbimiz göndermiştir. Allah'ın boyası Kimin boyası Allah'ınkinden daha güzel olabilir ki? Bakara 138'de. İslam dini bidata değil ittibaya örnek almaya ve izinde yürümeye dayanır kardeşlerim. Kişinin dini ancak Allah Subhanahu ve teala'ya boyun eğdiğinde hak din olacaktır. İnsanların izledikleri en hayır yolda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yoludur. Değ iğne deliğinden geçse bile insanlar ahir zamanda onlardan daha doğrusunu ne yapamazlar, getiremez. Bugün insanlar İslam'ı alet ederek kendilerini de ön plana çıkararak İslam budur, lider budur ve kurtuluş budur diye reçeteler sunuyorlar. Halbuki İslam dini bir data değil, itibaya Övnek almaya ve izinde yürümeye dayanır ki Biz her sohbetin başında sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur diyoruz kardeşler Rabbimiz diyor ki subhanahu ve teala Eğer doğru sözler iseniz Allah katında bu ikisinden Bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin ben de ona uyayım diyor. Kasas 49'da. Kardeşlerim şüphesiz ki nübüvvet zamanından uzak olma onun öğretilerinden ve adabından da uzak olmak demektir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam muhakkak içinizde yaşayanlar çok ihtilaflar görecek diyor. Ve şöyle diyor insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki sonraki bela ondan daha kötü olacak. Ondan sonraki ondan daha kötü hale gelecek. Ve ta ki o Müslüman Rabbine kavuşuncaya kadar bu bela ve musibetler hatnerleşmeye ne yapacak? Devam edecek. Yani tamam diyor bu bela geldi. Bir dahaki ondan da daha büyük diyor. Daha çetin gelecektir. Allah bizleri de, neslimizi de korusun kardeşlerim. Amin. Allah'ın birlenmesi, O'na iman etme, O'na davet etme, O'nun için sevme ve O'nun için buğz etme gibi dinin değişmeyen kurallarının çoğu ya da bir kısmı zamanla hevalarına galip gelmesi ve eğlencenin yayılmasıyla zayıflamıştır kardeşlerim. Bu zayıflıktan sonra onları yeniden canlandıracak insanlara ihtiyaç vardır. Çünkü elimizde bitmeyen servetiyle Allah'ın kitabı var ve elimizde yolların en temizi bölünmemiş, korunmamış, korunmuş ve içine şirk bidat sokulmamış Allah Resulü'nün sözleri vardır. Hal böyle olunca imanlı nefis nasıl olur da bu aydınlatmaya rağmen görmez olur. Evet. Kişinin kalbi fitneleri içerse Günah işlemeye devam ederse ilk ayrıldığı Müslüman kardeşi olur. Kutuplaşmaya başlar. Kafirin yaşantısı evinde, yaşantısında, sözünde, dilinde, oturuşunda ve kalkışındadır. Ama Müslümana merhameti göremezsiniz. Hatta kişi öyle hale gelir ki huzur ve güven kaynağı sırtında olduğu halde Allah Subhanahu ve Teala'nın inanıp da İmanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır kavlinden, kafir olmaması şartıyla nasıl olur da bu dünyada yalnızlık hisseder. Kardeşlerim hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinine insanları davet etmek zorundayız. Bugün bakın kafirler, müşrikler, gayrimüslimler, en ufak bir şeylerine kendilerini ne yapıyorlar? Davet ediyorlar. Birleşiyorlar. Bir arada hareket ediyorlar ve bir araya gelmeyenleri ne yapıyorlar? Tehdit ediyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle demiyor mu? Sizler birbirinizin dostlarısınız, kardeşlerisiniz. Bir araya gelmezseniz unutmayın ki kafirler de birbirlerinin dostlarıdır. Birbirleriyle nedir? yardımcılarıdır Hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmeliyiz. Çünkü bu, izzetimizin kaynağı ve gücümüzün sırrıdır. Bunu onun hakikatini Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde, utanıp sıkılmadan, korkmadan, anlatarak ve onun her şeyde yalnızca Allah'a kulluk etme, aleyhissalatü vesselama uyma dini olduğunu bilerek yapmalıyız. Allah'ın dini hakkında konuşurken hata etmekten ve onu gerçeğe aykırı bir yöne çekmekten sakınmalıyız. Allah bizlere hayır versin. İslam'a tamamilen davet adil bir davadır. Fakat maalesef hakikati sunmada, gerçeği açıklamada başarısız olan savunucuların eline düşebilmektedir. Bu başarısızlık neden olmuştur? İslam daveti diye ön plana çıkan insanlar bir çıkar gözeterek ya da bir şeyden korkarak sabit kurallarla taviz ver verirse İslam'ın izzeti de, şerefi de, haysiyeti de ne yapar? Kaybolur. İşte bunların yüzünden İslam bir türlü ne yapmaz? Dirilmez. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Keşke sussalar ve bir harf dahi söylemeseler diye içimizden ne yaparız? Temenni ederiz. Çünkü bunlar İslam'ın bütünüyle Allah katından gelen bu tevhid dinini ne yapamamışlardır? Anlayamamışlardır. Dünyaya etmeleri, şatafat içinde yaşamaları, enaniyetliliği, bencilliği onları İslam davasında ben merkezli yapmıştır. Halbuki sahabeye baktığımızda bolca bir yerde oturan sahabelere bir soru geldiğinde o soru en baştan en sona kadar ne yapardı? Dolaşırdı. Ben biliyorum diye çıkan insanlar çıkmaz. En son, en bilgili kimse o ne yapardı? Cevap verirdi. Ama bugün durum böyle değil kardeşler. Allah sizlere hayır versin. İslam adına konuşan ve onu anladığını iddia edenler Doğru yolda olanla, doğru olmayanı birbirine karıştırdıkları için onu savunabiliyorlar. İşte burada tehlike çok büyüktür kardeşlerim. Kim İslam'dan ayrı bir din ararsa, ondan ne yapmayacaktır? Kabul görmeyecektir. İslam ayrı bir din, demokrasi ise çok ayrı bir dindir. Bugün öyle hale gelmiş ki, Müslümanım diyerek demokrasi, demokrasiyi savunan ve bunu temellerine yükseltmeye çalışan insanlar çıkmış mı? Sağlamlaştırmaya çalışan ve bunu sağlamlaştırmaya çıkan insanlara aynı peygamber veyahut kurtarıcı gözüyle bakılır hale gelmiştir. İşte burada tehlike çok büyüktür. Çünkü bizler anlayış sahibi tecrübeli insanlara ihtiyaç duyulan aldatıcı zamanlardayız taşları ağarmış bir kadının boyaların ve süslerin arkasına sığınması gibi çirkin ilkelerin süslenip insanlara aldatıcı biçimlerde sunulduğu asırlara geldik. Allah bizlere hayır versin, hakkı doğru gören insanlardan eylesin. İslam hakkı zatında ilaç gibidir kardeşlerim. İçenlerin gayret sarf etmesine gerek yok. Çünkü İslam'ın yapısı hiç yan etkisi yoktur. Direkt ne yapar? Şifa verir. Fakat mutlaka doktorun işaret ettiği şekilde ilaçların alınması gerekir. Doktor tavsiyesi olmadan kendi kafasına göre ilaç kullanan sonuçta hasta olursa kimseyi suçlamaması gerekir. Fakat toplumların ıslahı nerede? Şeriat unsurların bağları Allah'ın boyasıyla, şeriatıyla sağlamlaştırılmayan hayat esasları zayıflamış, Allah'ı razı eden ve kızdıran şeylere dikkat edilmez hale gelmiş. Hal böyle olunca o unsurlar hakkında şüphe uyandırılır, ısrarla öldürülmeye çalışılır, Müslümanları suçlayıcı şeyler yayılır, onlar arasına ayrılık sokulur. Dinden uzaklaşmanın kuralları konulur, ya da en azından İslam'ı adabıyla ve tamamen kabul edenin, onu çok zor hazmedeceği ima olur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bugün İslam'ın hangi dalı ön plana çıkarılırsa çıkarılsın, insanların adeta ona saldırdığını görürsünüz. Ama bir küfrün, heva ve nefse hoş gelen bir şeyi Anlatmaya geldiğinde herkes ne yapıyor? Kabul ediyor. Saygı istiyorlar, adalet istiyorlar ama kendilerinde istiyorlar. Sana karşı saygı var mı? Yok. Sana karşı adalet var mı? Yok. Ama İslam bütün insanlara nedir? Kuşatıcıdır. Bütün insanlara ne yapar? Saygı gösterir. Dinde zorlama yoktur. Zorlama Müslümana karşıdır. Kafire karşıysa Devletin varsa, gücün varsa ne yaparsın? Ya İslam'a davet edersin, ya cizye verir ya da kendisini verir. Bunun dışında bir şıkkı nedir? Yoktur bu olay. Evet. Allah bizlere hayır versin. Aleyhissalatü vesselamın isaletinin özelliklerinden biri de nerede bir hayır varsa ümmetini ona yönlendirmesi, nerede bir kötülük varsa oradan da ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Rabb'ın bizleri de böyle yapanlardan eylesin. Ümmetimiz sakındırdığı şeylerden biri de ahir zamanda ortaya çıkacak fitneler ve ümmeti her yönden saracak çirkinliklerdir. Ne diyor? Denizi görmeyen var mı aranızda? Hemen hemen görsel olarak da görmüşsünüzdür. Deniz dalgası gibi ne yapacak? Fitneler olacak diyor. Yani denizdeki dalgalar hiç durur mu? Durmaz. İşte aynı o dalgalar gibi sürekli ne yapacak? Dalgalarla fitneler olacak. Öyle ki sabır ve tahammül sahibi insanı dahi hayrette bırakacak. Zayıf nefisler yavaş yavaş onları içine sindirecek. Biraz biraz ona yaklaşacak. Ona alıştıktan sonra onu ancak özelliğini kaybettikten sonra büyük zorluklar ne yapar? Bırakabilir. Rabbim bizlere hayır versin. iman, tatva, ihlas nasip etsin. Bukhara ve Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu ve yukarıdaki hadisi tekrarlayalım. Fitneler olacak. O fitnede oturan kimse ayakta durandan hayırlı. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlı. Yürüyen koşandan daha hayırlı. Ona yönelen kendini ondan çeviremez diyor. Evet. Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve yine Bukhari Müslüm'de o zamanda diyor vakit kısalacak, amel azalacak, cimrilik görülecek, fitneler ortaya çıkacak, herç çoğalacak. Sahabe burada duruyor. Herç nedir? Ölümdür diyor. Yani biri birini ne için öldürdüğü sorulduğunda ne yapmayacak? Bilmeyecek diyor. Bu öldürmedir diyor. Bizler felaket gibi fitnelerin arka arkaya geldiğini, güvenin azaldığını, Allah korkusunun terk edildiğini, insanların dünya ve nefsi arzular için yarıştığını, ölüm olaylarının çoğaldığı bir zamandayız kardeşlerim. Öldürme olayları o kadar çoğaldı ki aynen Allah Resulü'nün dediği gibi öldüren ne için öldürüldüğünü, öldürdüğünü öldürülenin ve ne için öldürüldüğünü bilemez halde. O vaziyetteyiz. Yakınlarımıza bakın, komşularımıza bakın yaşadığımız yerde. Her taraf ne halde? Kan gölü. Gidin sorun, ne için öldürüyorlar? Kimse ne yapmıyor? Bilmiyor. İşte bunların hepsi fitnenin olduğu zaman. Peki, bu olaylar karşısında kurtuluş nedir? Ve zamanın değişen koşulları karşısında Müminin konumu ne olmalıdır? Kardeşlerim bunun cevabı Allah'a hamdolsun bellidir. Her hastalığın bir ilacı vardır. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu gibi durumların ilacı çok çeşitlidir. Bunlardan ilki insanların çoğunun başına gelen fitnelerden, savaşlardan felaketlerden afiyette kıldığı için birincisi Allah'a hamd etmedir. Birinin başına gelene devinmemendir. Sonra gelen fitnelerden, savaşlardan ve felaketlerden Allah'ın takdirine sabretme ve Allah'ın dilediğinin mutlaka gerçekleşeceğine, insanların başına gelecek olanların mutlaka onların başına geleceğine ve başlarına bu gelenlerin ancak Allah'ın dilediğinin olması olduğunu, dilemediğinin olmadığına iman etmektir. Yani kaderdir. Hüküm ancak nedir? Allah'ındır. Hükmü o vermiştir. Onun hükmüne kimse ne yapamaz? Karşı duramaz. O hesapları çarçabuk nedir? Görendir. Gayet-i kerimede Allah Azze ve Celle iyilikler Allah'tan, kötülükte sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizdendir buyurmuştur. Rabbim hepimize hayır versin. Yine Ali Sallallahu Aleyhi ve kader ediyor ancak dua engeller. Öyleyse bol bol ne yapmalıyız böyle zamanlarda? Dua etmeliyiz. Çünkü ansızın başımıza bir felaket ne yapabilir? Gelebilir. İşaretleri ve şartları gelmesine rağmen insanlar gaflet içinde ne yapmamalı, olmamalıdır. Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam İki insan aralarına elbiselerini sererler, alışveriş yapmadan, elbiselerini toplayamadan kıyamet kopar. Kişi elbisesini serer de, alışveriş yapamadan, devesinin sütü ile yanından ayrılır da onu tadamadan kıyamet kopar. Ki ne zaman kopacağını kimse ne yapmıyor bilmiyor. Öyleyse bizim yapacağımız en güzel şey, Allah'a her zaman ne yapma? Dua etme. Allah'tan ancak kim ümidi keser? Ancak kafirler keser. Kardeşlerim, şüphesiz fitnenin çokluğu insanın da tabiatını ne atıyor? Sarsıyor. Savaş fitili ateşlenince sönmesi zor olur. Kışkırtma, tahrik, dedikodu, zan, iftira bu olayların kötülüğü ve çözümsüzlüğü ne yapar? artar. Ateşin alevini ve yangınını çoğaltır ve sözlen başlaması gibi ateş de birkaç tahta parçasıyla tutuşu verir. Fitneler böylece ne yapar? Dağılır, gider. Allah kendisinden razı olsun. Selefimiz bu konuda fitnelerden sakınmada ve fitnelerden kendini uzak tutmada insanların en hırslısı idiler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına nasihat ederken seni birisi öldürmeye gelse ne yaparsın? Allah ve Resulü en iyisini bilendir demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağ başlarına git koyun çobanlığı yap hatta birisi seni öldürmeye kalksa Adem'in iki oğlundan Habil gibi davran. Kabil Habil'i öldürmeye çalıştığında Habil ona ne dedi? sen bugün beni öldürmeye isteklisin, hırslısın ama ben sana bugün cevap ne yapmayacağım? Vermeyeceğim. Hatta kılıcını diyor, taşa vura vura vura ne yap? Köler demiştir. Evet, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın fitnede bizlere yaptığı tavsiye bu kardeşlerim. Uzak durunca Ve uzak durduğunuz gibi fitneden de Allah'a sığının. Evet. Ufukta bir fitne görüldüğünde İmam Bukhari şöyle derdi, fitne anında savaş başlangıcında henüz gençken zihniyetiyle her ahma koşturur. Savaş kızışıp da ateşi tutuşunca saçları beyazlamış, rengi bozulmuş, kocasız, yaşlı bir kadına döner. Evet. İslam'ın fitne anındaki adabından birisi de Dili korumaktır kardeşlerim. Gereksiz yere konuşmama, kötü sözlerden, fuhşiyattan, zandan, yalandan, dili koruyacaksın. Bilinmeyen konulara dalarsan, o seni çeker ve zevk alıp kayıtsızca konuşmaya sevk eder. Dostunu severken sevmez hale, onunla kardeşken düşman hale gelirsin. Evet, evde, çarşıda, herhangi bir yerde düşünmeden, araştırmadan ve belli bir delile dayanmadan yapılan yaygaraların çokça olduğu, her olayın, her haberin peşinden bazen diliyle, çoğunlukla da hareketleriyle koşmak hatadan kurtulmayı ve selamette olmayı da azaltır. Bu da fitneye insanı ne yapar? Düşürür. Allah kendisinden razı olsun selefimizden. Onlar şöyle demiştir, afiyet on kısımdır, bunun dokuzu susmaktır. Çünkü bir insanın insanlara ancak konuşması için ikram edilir ve konuşması dolayısıyla aşağılanır. Akıllı kimse ise aşağılananlardan olmamalıdır. Düşünerek konuşmalıdır, konuştuğu da yerinde olmalıdır ve hayır getirmelidir. Sadece kendi enaniyetini konuşarak egosunu tatmin etmek değildir. İmam Ahmet, Allah kendisinden razı olsun ve diğer hadis alimleri Allah Resulü ve Vesselam'dan şu hadisini aktarırlar. <Gülüyor> Detyal'ın önünde aldatıcı yıllar vardır. O yıllarda doğru kimse yalanlanır, yalan söyleyense doğrulanır. Güvenilir kimse ihanetten suçlanır, ve haine güvenilir. ve ruveybiza konuşur. Sahabe Hurveybiza nedir ey Allah'ın Resulü dediklerinde insanların işleri hakkında konuşan değersiz kimselerdir buyurmuştur. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Herkes Allah Subhanahu ve Taala'dan korkmalıdır. Kimseyi küçük görmemelidir. Ve Müslümanlardan hiç kimse aleyhinde aşırı gitmemelidir. Allah kendisinden razı olsun. Selefimiz bu konuda hep hayrı tavsiye etmiş ve bizleri hak yolda hep uyarmıştır kardeşlerim. Allah ve Resulünün buyurduğu hakkında konuşmaya dalınca insanlar çok daha dikkat etmelidir. Ve bu ancak takva sahibi alimlerin yapacağı iştir. Bu da peygamberlerin mirasçılarıdır. Alimlerin yolunu aşıp Ali sallallahu aleyhi ve kime bilgisizce bir fetva verilirse günahı fetva verenedir buyruğuna dahil olmaktan sakınmamız gerekir. Sahabeden Allah onlardan razı olsun birçok nasihat gelmiş. Onlardan sonraki tabiinden çok nasihat gelmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Abdullah bin Rehib diyor ki Malik bin Enes bana şöyle nasihat etti. Ey Abdullah insanları sırtında taşıma bir şey oynayacaksan dininden sakın oynama. Evet. Süfyan'ın sevri Allah kendisinden razı olsun. O da şöyle diyor. Senin yerine soru sorulacak ve setba verecek biri varsa bunu kanimet bil. Ve fetva vermede rekabete girme. Sözüyle amel edilen, sözü yayılan ve dinlenen olmaktan hoşlanan kimseden olma. Şöhretli olmaktan uzak ol. Çünkü insana şöhret arzusu altın ve gümüş arzusundan çok daha fazladır ve sevimlidir. Bu gizli bir kapıdır ve ancak bunu alimler görür. Varkasından. arkasından İsra 36. ayeti okumuş, bilmediğin şeyin ardına düşme, göz, kulak, gönül bunların hepsi bundan nedir? Sorumludur demiştir. Fitne anında ne yapmamız gerekir? Kardeşlerim, birincisi Allah'tan hakkıyla korkmamız gerekir. Çünkü Allah'tan hakkıyla korkmak bir azıktır, sapıklıktan korunmadır. Günahlardan selamettir, korkulardan emin olmadır, felak edici durumlardan kurtuluş vardır. Ve kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir nur verir, bir ışık verir. Karanlıktan aydınlığa çıkar. İkincisi, onun sağlam şeriatı üzerinde yürüme, dost doğru yoluna sarılmakla olur. Üçüncüsü, Allah'ın dost doğru yolu Kur'an-ı Kerim ve güvenilir elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymakla mümkün olur. İmanın doğruluğunun başarılı olmanın işaretlerinden biri de kişinin hayatı boyunca iyi ve kötü hallerde doğru yolu olmasıdır. İnsan fakir düşebilir, iflas edebilir. Hangi halde olursa olsun iyiliği, tevhidi ne yapmayacak? bırakmayacaktır. Fitneler böyledir kardeşlerim. Ölçü bozulur. Ölçü bozulduğunda hak batıl birbirine ne yapar? Karışır. Hatta onlara fitne çıkarmayın. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dediğinizde ne derler? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncular, fitneciler. Siz dersiniz derler. İşte bunlar fitne zamanında ölçünün bozulmasından kaynaklanan çok azim, çok kötü durumdur. Rabbim sizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Fitneler alevlenmiş asırlar boyu bugüne kadar katmerleşe katmerleşe gelmiştir. Rabbim subhanahu ve teala ve vesselamın yoluna sarılan bidatlardan sakınan samimi kullardan eylesin unutmayalım ki kardeşlerim yolların en hayırlısı Muhammed'in yolu, amellerin en güzeli Muhammed aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği amellerdir. İşlerin en kötüsü sonradan çıkanlardır. Ve bunun hepsi de dalalettir. Karanlıktır. Rabbim subhanahu ve teala hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah'tan hakkıyla hepinize korkmayı, gizli ve açıkta fitnelerden sakınmayı tavsiye ediyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilaha illa ense estağfurike ve etubilekim velhamdülillahi Rabbil alem